Peri masalları. İki Gezgin Evel zaman içinde bir terzi ve ayakkabıcı daha iyi bir yaşam için küçük köylerinden ayrılmaya, kasaba ve şehirlerde şanslarını denemeye karar vermişler. Gördüğünüz gibi ikisi de birbirlerinden oldukça farklılarmış. Şu berbat gürültüyü kesecek misin? Sanki bu sevimsiz hayvanlar yetmiyormuş gibi. Sakin ol kardeşim. Neşeli olmak ve şarkı söylemek yolculuğumuzu daha kısa yapacaktır. Şarkılar yolculuğu kısaltmaz. Tek yaptığı daha çok sinir bozmak. Galiba sen yoruldun. Al, biraz su iç. Bu seni daha iyi hissettirecek. <gülüyor> su hiç de soğuk değil. İğrenç. Ve bir günlük yürüyüşten sonra şanslarını denemeye karar verdikleri küçük bir kasabaya varmışlar. Terzi sevimli ve arkadaş canlısı olduğu için insanlar etrafına toplanmış. Aksine ayakkabıcının kaba ve kızgın olması hiçbir müşteriye etkilememiş. Al bunu. Bununla bana bir gömlektik. Bayım! ha. Güzel renk. Bu renkte bir gömlek size tam uyacak. Zevk sahibi birisiniz. Teşekkür ederim. Yarına kadar hazırlayabilir misin? Oh, Kesinlikle bayım. Yarına hazır olacaktır. Bunun içinde oldukça yakışıklı görüneceksiniz. Ayakkabıya da ihtiyacım var. Yarına kadar hazırlayabilir misin? Bu çirkin ve şekilsiz ayaklar için mi? Yarına kadar ayakkabıları hazırlamam tüm gecemi alacak. Merak etmeyin hanımefendi. Elbisenizi iki gün içinde hazırlayacağım. Bu hayatımda gördüğüm en güzel dantel. Aa, çok hoşsunuz beyefendi. Buyurun size biraz avans. Paralar tersinin cüzdanında şıngır derken, nadiren birileri ayakkabıcıya geliyormuş. Ayakkabıcı bunu görmüş ve terziyi kıskanmaya başlamış. Daha sonra tekrardan kasabadan ayrılmalarının zamanı gelmiş. Hadi dostum, ayrılma zamanımız geldi. Evet. O kadar şanslısın ki bunu söylemek senin için çok güzel. Ama yazık. Bu kötü talihim nereye gitsem beni takip ediyor. Ah, şans gelir gider dostum. Belki bir sonraki şehirde daha iyi bir şans bulacaksın. Yol için ekmeğimizi ve yiyeceğimizi alacağım. Gel. Hatırlatırım. Yedi günlük yiyecek almak zorundayız. Hayır. Bir sonraki şehre iki günde ulaşılabilir. Bir kestirme olduğunu öğrendim. Ya kestirmeyi bulamazsak? Yedi gün almalıyız ki uzun yol için hazırlıklı olmalıyız. Peki. Peki. ''Ben en iyisine inanmayı seçerim. Öyleyse senin için yedi günlük yemek, benim içinse iki günlük yemek alalım.'' Sonrasında Terzi ayakkabıcı için de parasını cönerçe harcamış ve birlikte bir sonraki şehir için ayrılmışlar. Uzun süre yürümüşler ve kestirmeyi kaçırdıklarını fark etmişler. Ve şimdi şehre uzun yoldan seyahat edeceklermiş. Terzi sadece iki günlük ekmek aldığı için yiyeceği bitmiş.'' Bu benim son ekmeğim dostum. Heh, sana kaybolacağımızı söylemiştim ama sen beni dinlemedin değil mi? Orman bize göz kulak olacaktır kardeşim. Hadi yürümeye devam edelim. İki gün daha yürümüşler. Ve bu iki günde ayakkabıcı ekmeğini iştahla yerken Terzi'nin hiçbir şeyi yokmuş. Terzi yorulmaya ve acıkmaya başlamış. Üçüncü gün artık dayanamamış ve ayakkabıcıdan rica etmiş. Kardeşim lütfen, ekmeğini benimle biraz paylaşabilir misin? Gerçekten çok açım. Geçtiğimiz iki gün bir lokma bile yemedim. Ve sen bolca ekmek yedin. Seninle paylaşayım da ben aç mı kalayım yani? Fırsatın olduğunda kendi ekmeğini almalıydın. Kardeşim, eğer ekmek yemezsem açlıktan öleceğim. Ben paramı seninle paylaşmıştım. Sen de benimle birkaç lokmanı paylaşamaz mısın? Lütfen. Ah, yani benden daha zengin olduğunu düşünüyorsun, öyle mi? Şanslı olduğun için mi? O zaman tüm paranı bana ver ve ben de sana biraz ekmek vereyim. ha? Ne? Bu ekmeği ben satın aldım dostum. Hıhıh. <gülüyor> O zaman neden ormanda biraz daha satın almıyorsun? Pekala. Anlaşma anlaşmadır. İşte al bunlar senin. Bu gerçekten çok az. Bu kadar ya da hiç. Hmm. Pekala. Ayakkabıcının verdiği ekmek... ...aç bir kuşu bile doyurmayacak kadar küçükmüş. Bu yüzden Terzi tekrar acıkmış. Bitkin düşmeye, zayıflamaya ve yorulmaya başlamış. Öğleden sonra sersenlemiş bir yere yıkılmış. Bencil, gaddar ayakkabıcı şehre doğru yürümeye devam etmiş. Birkaç saat sonra Terzi'nin bilinci yerine gelmiş... ...ve iki kuşun onunla konuştuğunu duymuş. Kötü ayakkabıcının sana ne yaptığını gördük dostum. Ama hayat nazik ve cömertlere her zaman yardım eder. Bu elmayı ye ve tüm yorgunluğun yok olacak. Ve sonra doğuya doğru yol al. Büyük şehrin yolu orası. Oraya varman tam iki gününü alacak. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Tersinin yorgunluğu ilk ısırıktan itibaren yok olmuş. Ve sonra tekrar şehre doğru yola çıkmış. Ama sonra tekrar acıkmaya başlamış. Elmayı yemiş olsa da insanların hayatta kalması için fazlasına ihtiyacı varmış. Ama elma onu güçlendirmiş. Gölette ördekler görmüş ve onlardan birine yaklaşmış. Gerçekten çok açım ördek. Üzgünüm ama... Seni pişirmek zorunda kalacağım. Oh, lütfen hayatımı bağışla. Çocuklarım ve bir ailem var. Eğer beni pişirirsen, açlığım birkaç saatliğine dinecek. Ama benim çocuklarım sonsuza tek annelerini kaybedecek. Ah, ne kadar aç olsam da, bu kadar acıya neden olamam. Pekala, gitmene izin vereceğim. Teşekkür ederim insan. Söz veriyorum bu nezaketini ve yardımını zamanı geldiğinde mutlaka ödeyeceğim. Ne asil bir düşünce. Teşekkür ederim. Sonra tersi aç bir şekilde yürümeye devam etmiş ve bir bal peteğine rastlamış. Ooo biraz bal alabilirim. Böylece açlığım biraz yatışır. Aha, lütfen evimizi yıkma. Onu yapmamız çok zamanımızı aldı. Gerçekten çok açım. Yemem gerekiyor. Balımız seni birkaç saatliğine doyuracak ama kovanımızı tekrar inşa etmemiz bizim haftalarımızı alacak. Ah, pekala. Evinize dokunmayacağım. Teşekkür ederim insan. Söz veriyorum bu nezaketini ve yardımını zamanı geldiğinde ödeyeceğim. Ne asil bir düşünce. Teşekkür ederim. Sonra terzi yürümeye devam etmiş ve büyük şehre varmış. Bir tüccarın eşi için birkaç başörtüsü dikmiş ve iyi ödeme almış. Bundan sonra kendini doyurmuş ve şehirde bir dükkan kiralamış. Sonraları neşeli, canlı, iyi doğası müşterilerin etrafında toplanmasını sağlamış ve şehirdeki en ünlü terzi olmuş. O kadar ünlü olmuş ki kral için kraliyet terzisi olarak atanmış. Ama hayat sürprizlerle doluymuş. Çünkü terzi saraya atandığında ayakkabıcı da kraliyet ayakkabıcısı olarak işe başlamış ve her zamanki gibi terziyi kıskanmış. Oh, Nefis bir kaftan olmuş terzi. Neden Terzi'nin ince işine uyacak yeni ayakkabılar yapmıyorsun? Nasıl isterseniz majesteleri. Unutma, ayakkabılar kaftan kadar muazzam olmalı. Olacaklar efendim. Ayakkabıcı, kral Terzi'yi daha çok övdüğü için daha da çok kıskanmış. Bu yüzden Terzi'den kurtulmak için bir plan hazırlamış. Majesteleri... Terzi'nin diktiği gerçekten çok güzel. Ama korkarım ki tüm bunlar onu iyi biri yapmaz değil mi? Ne demek istiyorsun? Terzi kaba bir şekilde övünüyor majesteleri. Ve bu sizin ve saray hakkında. Gerçekten mi? Ne söylüyor? Büyük babanızın tarihi tacının ormanda kaybolduğunu hatırladınız mı? Oh evet. O taç gerçekten muhteşemdi. Keşke onu bulabilsem ve geri getirebilsem. Geçen gün Terzi'nin bu konuda övündüğünü duymuştum. 24 saat içinde isterse tacı geri getirebileceğini söylüyor. Öyle mi? Bir kraliyet hatırası hakkında övünmeye nasıl cüret eder? Hemen onu çağır bana. Evet, majesteleri. Kaybolan tarihi tacımızı geri getirebileceğine iddia ediyormuşsun Terzi. Ma majesteleri ben asla... Sen iyi bir adamsın Terzi ve boş yere övünmeyeceğini düşünüyorum. Ve bu yüzden sana bir şans veriyorum. Bana 24 saat içinde o tacı getir. Eğer getiremezsen sonsuza kadar bu şehirden ayrılacaksın. Ama... Sadece 24 saatin saaten var. Terzi bunun imkansız bir görev olduğunu biliyormuş. Tac'ın neye benzediğini bile bilmiyormuş. Üzgün bir şekilde eşyalarını toplamış ve şehirden ayrılmış. Bir sonraki şehre varmak için tekrardan ormana doğru yola çıkmış. Ördeklerle karşılaştığı gölete gelmiş ve dinlenmek için oturmuş. Hey insan, nasılsın? Ah... Dostum, şansım yine yaver gitmedi ve şehirden ayrılmak zorunda kaldım. Neden? Ne oldu? Tersi, ördeğe her şeyi anlatmış. Kraliyet tacı mı? On yıllardır göletin dibinde yatıyor o. Kralın büyük babası su içmek için orada durmuştu. Ve kazayla tacı oraya düşürmüştü. Onu benim için getirebilir misin? Kesinlikle. Böylece ördeğin tüm ailesi suya dalmış ve krali tacını yukarı çıkarmış. Terzi ördeğe teşekkür etmiş ve saraya geri dönmüş. Kral çok memnun olmuş. Ayakkabıcıysa daha çok kıskanmış. Sonrasında terziyi saf bırakmak için başka bir plan yapmış. Evet, tacı buldu ama... Terzi'nin övünmeleri artık daha da arttı. Neden? Şimdi ne söylüyor? Sadece Terzi değil, aynı zamanda heykel da olduğunu söylüyor. Tüm sarayın, her odanın, her sütünün, her çivinin gerçek bir saraymış gibi Balmumundan heykelini yapabilirmiş ve bunu 24 saat içinde yapabileceğini söylüyor. Terzi elinde birçok yeteneği olan biri öyle mi? Hemen onu bana çağır. Evet majesteleri. Sen bizim muazzam sarayımızın gerçek bir modelini yapabilir misin öyle mi? Majesteleri ben asla... O zaman modeli hazırlayıp bitirmen için 24 saatim var. Eğer bir çiviyi veya bir pencere camını bile kaçırırsan... ...sonsuza kadar şehri terk edersin. Peki majesteleri. Terzi bu sefer hiçbir şansının olmadığını düşünmüş. Eşyalarını toplamış ve şehirden ayrılmış. Ormanda yürürken bir ses duymuş. Merhaba insan. Niye bu kadar üzgün görünüyorsun? Terzi dönmüş etrafında uçanın kraliçe çağrı olduğunu görmüş. Ona mumu modeli hakkında her şeyi anlatmış. Sadece bu mu? Evine git insan. Evine git ve dinlen. Arılarım ve ben modeli zamanı da hazırlayacağız. Böylece tersi evine gitmiş. Ve arılar her pencereyi, her sütunu ve her çiviyi iyice görmek için saraya uçmuşlar. Ve sabah sarayın tıp atıp aynını inşa edip Terzi'ye vermişler. Terzi onu krala sunmuş. Aman tanrım çok güzel. İyi iş Terzi. Buna ne diyeceksin söyle bakalım. Hala Terzi'nin küstahça övündüğünü mü söyleyeceksin bana? Özgünüm majesteleri. Merak ediyorum. Nasıl olur da bir adam diğerinin arkasından onu küçük görür? Terzi'yi kıskanıyorsun. Ve bu yüzden onu aç bir şekilde ormanda bıraktı. Majesteleri, biliyorsunuz. Ben bir kralım ve her şeyi bilmek benim işim. Terzi'yi takip ettim ve ormandaki hayvanlar bana her şeyi anlattı. Beni iyi dinle. Hayat iyiler içinde, kötüler içinde bir gün döner. Sen kaba ve bencil bir adamsın ayakkabıcı. Krallığımda ve sarayımda yerin yok bundan böyle. Majesteleri. Onu affedemez misiniz efendim? Onu affediyorum ve bu yüzden seni açlıktan ölmeye terk ettiği için onu zindana atmıyorum. Ama krallığımda asla kalamayacaksın. Bir saat içinde terk et ve sen tersin. Krallığımda senin gibi bir vatandaşa sahip olduğum için gurur duyuyorum. Ömrünün geri kalanını burada lüks ve rahat içinde yaşa. Böylece yaptığı iyi şeylerden dolayı terzi hayatının geri kalanında mutlu ve saygıdeğer biri olarak yaşamış ve yaptığı kötü şeylerden dolayı ayak kabaca şehirden ayrılmış ve kimse onu bir daha görmemiş.